1429 numaralı konu Bera bin Azib bin Biz Hazreti Peygamber'in bütün konuşmalarını dinlemiş değiliz. Dinleyenlerimiz diğerlerini anlatırdı demesi. Evet, Bera şöyle söylüyor. Sahabiler olarak bizler Hazreti Peygamber'in tüm hadislerini dinleyemiyorduk. Çünkü hepimizin tarlaları ve uğraşılan vardı ve bu yüzden de devamlı suretle Hazreti Peygamber'in yanında kalamıyorduk. Ancak şu var ki o gün insanlar yalan söylemiyorlar. Hazreti Peygamberle birlikte bulunanlar olup bitik orada bulunmayanları olduğu gibi anlatıyorlardı, Bera şöyle diyor, biz aktardığımız her hadisi bizzat Hazreti Peygamber'den dinlemiş değiliz, Hazreti mesela develerimizi güttüğümüz sıralarda bazı arkadaşlarımız Hazreti Peygamber'in yanında kalarak onu dinlerler ve bilahere bunları bize anlatırlardı.